Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi Çernobil nükleer kazasının yıl dönümüne 101 gün kaldı. Kopenhag başarısızlığının ertesinde devletler iklim değişikliğiyle ilgili önlemler almak için farklı gruplar halinde harekete geçiyorlar. 31 Ocak günü Amerika, Çin, Hindistan ve Güney Afrika küresel ısınmaya karşı neler yapacaklarını resmi olarak açıklayacaklar. Obama yönetimi yetkililerinden Jonathan Pershing, Birleşmiş Milletler'in ileride yapılacak iklim görüşmelerinde ikinci plana atılması gerektiğini e, düşündüklerini söyledi. Pershing'e göre Kopenhag'ın bu kadar kaotik geçmesinin nedeni Birleşmiş Milletler... Bana kalırsa da Danimarka ve Amerika Birleşik Devletleri'nin dayatmaları. Pershing 192 ülkeyi bir anlaşmanın her detayını görüşmek üzere bir masaya oturtmanın gerçekçi olmadığını söyledi. Tabi o zaman Rio'daki bir sürü anlaşma ve dünya hukuk sisteminin başarılarının hepsinin gerçeğe aykırı ve hayal dünyasında mı gerçekleştiğini e, sormak gerek. Pershing bu nedenle devletlerin kendi sorumluluklarını bilmeleri gerektiğini, depremle yerle bir olan Haiti'nin ya da Chad'ın iklim değişikliğiyle ilgili ne önlem alacağının çok önemli olmadığını söyledi. Değişiklik yaratacak olan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin neler yapacağı. Her ülkenin kendi içinde iklim değişikliğiyle mücadele etmekte kararlı olması önemli. Ancak gelişmiş ülkeler verdikleri zarar oranında sorumluluk almak zorundalar. Dolayısıyla Haiti, Chad ve Tuvalu zaten masada da aynı şeyi söylüyorlar. Bu ülkeleri sürecin dışında bırakarak Amaç haklarını savunanları ve onlarla hareket eden sivil toplumu dışlamak olmasın diye insan ister istemez düşünüyor. Bu arada Brezilya, Güney Afrika, Hindistan ve Çin'in çevre bakanları 24 Ocak günü yeni delhide toplantı yapacaklar. Bu ülkelerin işbirliği jeopolitik açıdan gittikçe önem kazanıyor. Ayrıca bu hızlı gelişen ülkeler Kopenhag'da adil bir anlaşmaya varılması konusunda maalesef çaba göstermedi. 24 Ocak toplantısı için resmi bir gündem de açıklanmadı ancak tahminler bu dört büyük ülkenin sera gazı salım azaltımlarıyla ve iklim yardımıyla ilgili ortak bir hedef belirleyecekleri yönünde. Hatta eğer kendi aralarında bir karara varabilirlerse diğer ülkeleri de Kopenhag Mutabakatı'nı imzalamaya çağıracakları düşünülüyor. Tabii Kopenhag Mutabakatı asan hukuki bağlayıcılığı olmayan ve temennilerden ibaret bir politik açıklama. Herhangi bir somut hedefte içermiyor. Fakat buna rağmen Kopenhag'da katılan pek çok ülke bu bildiriyi dahi imzalamayı reddetmişti. The Guardian'ın haberine göre bilim adamları Kuzey Kutbu'ndaki metan gazı salımının 5 yıl içerisinde 1 bölü 3 oranında arttığını açıkladılar. 3'te 1. Sebep olarak ise artan sıcaklıkları gösterdiler. Önceki yıllarda yayınlanan farklı bilimsel raporlar eski buzulların erimeye başladığını ve metan salımına neden olduklarını belirtmişti. Kuzey Kutbu milyarlarca ton metan gazını içinde tutan buzullarla kaplı. Metan gazı ise karbondioksitten daha tehlikeli bir sera gazı. Bu nedenle Kuzey Kutbu buzullarının erimesi iklim değişikliğini durdurma çabalarını bir anda etkisiz hale getirebilecek kadar tehlikeli. Bilim adamlarının korktuğu bir konu daha var. Metan gazı salımının artışı nedeniyle artan sıcaklıklar daha çok metan gazı salımına sebep olacak. Bu da bölgeyi yıkıcı bir geri beslemeli döngüye sokabilir. Dünyanın ortalama sıcaklık artışı ile ilgili tahminler şu anda bile bir felaketin eşinde olduğumuzu gösteriyor. Eğer bu bahsettiğimiz geri beslemeli döngüye girersek ortalama sıcaklık artışı şu anda tahmin edilenden çok daha hızlı bir biçimde gerçekleşebilir. Edinburgh Üniversitesi'nden Paul Balmer'a göre Kuzey Kutbu'nda sıcaklık artışı tüm dünyadakinden daha hızlı gerçekleşiyor. Bazı yerlerde 2,5 dereceye varan ortalama artış böyle devam ederse 2100'de tam 10 dereceyi bulabilir. Tabii eğer sınırlarımız şu andaki gibi devam ederse ama biz diyoruz ki şimdi harekete geçeceğiz ve bunu önleyeceğiz. Bakın nitekim Birleşik Krallık neler yapmış? Denizlerde 9 adet kıyısal rüz rüzgar türlü bir parkı inşa etmek için hazırlıklara e, başladı İngiltere. Ülke Projeye 100 milyar euro yatıracak. Böylece 2018'de ülke enerji ihtiyacının %25'ini rüzgardan karşılayacak. Bu adım Birleşik Krallık için çok büyük bir adım. Çünkü ülkenin düşük karbonlu ekonomiye geçeceğinin de bir göstergesi. Yetkililer kömür ve doğalgazın yerini hızla sürdürülebilir enerji kaynaklarının alması gerektiğine dikkat çektiler. Rüzgar parklarının 2020'ye kadar 70 bin kişi içinde istihdam yaratması bekleniyor. Peki İngiltere'den daha çok rüzgar alan Türkiye neden bu yatırımlara şimdi hemen başlamıyor? Türkiye Avrupa'nın en çok rüzgar alan ikinci ülkesi ve bu şekilde büyük projeleri şu anda masada görmüyoruz. Hala Türkiye niye nükleerde ısrar ediyor? Siz de nükleere hayır demek istiyorsanız www.ilovenuclear.org adresini ziyaret ederek Rüzgar için sesinizi çıkartabilirsiniz. Çernobil nükleer kazasının 24. yıl dönümünde geri sayım devam ediyor. Son 101 gün. Sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi